Merhaba, İstanbullu İstanbul kazan Biskepçe programımızın ikinci programında karşınızdayız Özdem Alptekin ile beraber. İlk programımızda İstanbul'un tarihi ve coğrafi özgünlüklerinden bahsedip İstanbul'u mümkün kılan, İstanbul'u önemli bir dünya kenti haline getiren konumunu anlatmıştık ama.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 ee, ...böyle bütün şehirlerini dolaşan... ...bir su otoyolu olan... ...Tunanveri. Yani İstanbul'un hikayesi... ...bir B Hinterland. Bir, bir Balkan hikayesi. Bilmiyorum. Bir Balkan <gülüyor> hikayesi yani böyle bir şey. Ve bunun ortasında da... bir ...Mikerip konumu çok güzel ama... ...başka konumu güzel yerler var... ...oralarda da liman yok. Hı. Liman. İstanbul'da hem konum güzel... ...hem de muazzam bir liman var. Muazzam bir liman dediğimiz zaman... ...ismi belli işte Altın Boynuz... ...denen Haliç...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 ee, Karadeniz e, kenarındaki iskelelere indiriyor. O iskelelerden de İstanbul'un e, şeyini e, sağlamak mümkün. İstanbul'un İAŞ'sindeki problemlerden bir tanesi şeyi e, e, bu buğdayı getiriyorlar. E i̇şte Haliç'te bunların e, ve Boğaz'da bu buğdayın depolandığı e, şeyler var. Yani nasıl demiş silolar veya e, tahıl ambarları var. Bu ambarlarda bu şey yapılıyor ve İAŞ üzerinden...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 E, ürünlerini sağlayan bir ambar e, vazifesi görüyor şimdi bu e, sistem e, demek ki e, ticarete konu olan uzun mesafe ticaretine konu olan e, temel besin maddesi olan buğdayı çok uzaklardan getiriyor etrafındaki toprakları da gündelik yaşamını idame ettirebilmek için gerekli olan sebze, meyve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 Şina daya yavrum şina yavrum yavrum Şinanay da şinanay, şinanay da şinanay. şinanay, Peki hocam yine bu savunma ticaret ve şey üçgeni sanayi devrimine gelindiğinde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 etkilerinden bir tanesi de şeyin Osmanlı pazarının dış dünyaya açılması işte bir de bunun İngiliz ticaret anlaşmasıyla olduğunu biliyoruz. O da tabii e, ticaret anlaşması da deniz buharlı deniz taşımacılığıyla ilişkili çünkü Akdeniz'de buharlı e,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 e, şeyleri biliyoruz. İşte Osman e, Anadolu'ya gidecek olan Haydarpaşa, e, Haydarpaşa Ankara Anadolu e, Demiryolları. Tabi Anadolu Demiryolları'nın yapılması bizim bu iaşi sistemini temelden e, değiştiriyor. Çünkü o demiryolu yapıldıktan sonra artık İstanbul Ukrayna'ya Ukrayna'ya bağlı olan e, iaşi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 ee, izleyeceğiz. Sermet Muhtar Alus hakkında biraz bilgiyle vermek yararlı olur zannediyorum. Evet. Ben birkaç kaynaktan çok kısa bir derleme yapmaya çalıştım. Kendisi 1887 yılında doğdu. Ee, Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'nde Sermet Muhtar Alus'tan şu şekilde bahsediliyor. Ee, İstanbul Ansiklopedisi'ne kıymetli notlar vermiş e, en yakın kalem arkadaşlarından nesli gittikçe azalan Serafa Zarafet yani baştan aşağı zarafet, mücessem zafiyet, gözle görülür şekilde ince olduğu demek olduğunu tahmin ediyorum. İrfan ve malumatı ile denk, feragat ve mahfiyet sahibi yani bilgi ve ilim derecesi ile fedakarlık ve özveri derecesi denk bir İstanbul çocuğu. Birazcık daha ilerlersek kendisi...